Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Ağzı dinleyicileri. 94.9'dasınız. Ekonomi ve ekoloji programında. Yeni dönemde e, Mehveş Evin aramızda. Pelin Cengi bugün rahatsızlığından dolayı gelemedi. Ben Serkan Ocak. E, Türkiye gündeminde önemli çevre meselelerini konuşmaya devam edeceğiz. E, geçen hafta ne olmuştu hemen bir hatır alalım. Fokuslanacağımız konu bununla alakalı Cihangir'deki Roma bostanlarına... E, i̇ş makineleri girmiş Oraları e, yıkmaya kalkmıştı Bununla ilgili konuşacağız Kiminle konuşuyoruz Memeş? Sevil Baştük e, Hem kent gölünlüsü hem de Roma Bostanı kendine Roma Bostanı insanları demeyi tercih ediyorlar e, Gözaltına alınanlar olmuştu bu hafta Sonra bırakıldılar Sevil de onlardan biri e, Sanırım hattımızda Sevil de var Günaydın nasılsın Sevil? Günaydın teşekkürler sağ olun ee, teşekkür ederiz. Neler oldu? Bir kısaca Roma ile ilgili nedir buradaki sorun? Onu anlatabilir misin bize? Şimdi sadece bostanı ilgilendiren bir konu değil bu. Burası bu bölge arkeolojik ve jeolojik etüt gerektiren bir alan. Yani burası 2009 yılında arkeoloji parkı ilan edilmişti. Sonra 2011'de e, Sem derneklerini aş, e, Beyoğlu koruma amaçlı imar planlarında buraya, bu bölgeye dört tane üç e, katlı bina yapılması sosyal tesis adı altında böyle bir e, planlarda bu şekilde işlenmişti. 2011'de Sem dernekleri buna dava açtı. 2013'te iptal, e, iptal edildi bu proje. Fakat sonra 2015 Aralık ayında danıştay bu iptali bozdu. Ondan sonra 2016'da da İptali bozma gerekçesi yeniden bilir kişi atanması gerektiğiydi. Bilir kişi atandı. Haziran ayında bilir kişi geldi, burada incelemesini yaptı. Biz 2013'ten beri burada bir bostan yaptık. Ee, yani bu bostanı neden yaptınız Sevil? Yani maaş Bu neydi? bostanı nefes almak için yaptık. Ee, burada Cihangir'de kalan tek yeşil alanımız e, mahalle inisiyatifi ile birlikte yaptık ve e, bu yeşil alanımızı korumak da bu planlardan haberimiz vardı. Bu planlara da e, bir ihtiyaç görülerek bu e, sosyal tesis projesi işlenmişti. Bizim son ihtiyacımız sosyal tesis. Bizim e, sadece o sokakta bile altı tane toplamda üç yüz elli tane kafe olan bir yerde Beyoğlu gibi bir yerde son kalan yeşil alanımız ne deprem toplanma alanımız var hep başka bir e, yerimiz. Buranın başka amaçlarla da değerlendirilebileceğini göstermek için yaptık. Burada dört mevsim ürün alabildiğimiz yani Bostan sadece bunun bir parçası biz orada bir yeşil alan yarattık permakültür uyguladık 15 çeşit ağacımız var 28 tür bitki var yani 5 yıl içerisinde orada bir gıda ormanı yapmayı amaçlıyoruz. Bunun bilimsel olarak yani neler yaptığımızı bilir kişi anlattık bilir kişi bizden bir rapor istedi bunu mahkemeye sunduk ve bunun cevabını bekliyorduk. Şimdi birisi bu kazılan alan olmak üzere. Birisi Bostan, diğeri de Roma Parkı'ndaki iki noktada dört tane bina yapılacak buraya. Yapılmayı planlıyorlar. Bu sosyal tesis ee, amacıyla belediye yapmak istiyor galiba değil evet. mi? Evet. Bu Beyoğlu koruma planları, koruma amaçlı imar planlarında e, denen bir şey var. Bu aslında Beyoğlu'ndaki bir sürü yeri de tehdit eden bir konu. E, Beyoğlu'nda e, yani bu öyle bir şey ki e, şu anda e, mesela okul bahçeleri bile tehdit altında bu planlar devreye girerse. Bu ihya yoluyla imara açmaya zemin hazırlayan bir planlama bu. E, yapılaşma dışı, dışı kalmış bütün alanlar okul bahçeleri dahil bu planlara işlenmiş durumda ama şimdi biz kendi konumuza dönersek. Ee, bu binaların birisi şu anda kazılan yer, birisi Bostak'ın olduğu yer. iki tanesi de Roma Parkı içerisindeki yer. Zaten hepsi toplamda hani bir dönümlü kararının içerisindeki yer. Fakat bunları bütüncül değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü altta Martı projesi var, Galata Port var ve oradan yukarıya doğru bir baskı var. Yani tabii ki e, Gezi Parkı'ndan olduğu gibi. Yani Cihangir ortada bir, e, kalmış bir sıkıştırılmış bir alan yani bunu e, hem jeolojik bir, e, arkeolojik bir e, park olarak ilan ediyor. Üstüne sonra da sosyal tesis adı altında böyle bir şey yapılmaya kalkılıyor. Durum Ve bu, bu. E, hukuksuzca yapılıyor anladığım kadarıyla. Yani demir Belki süreci son, de anlattın. Evet mahkeme süreci devam ederken e, buraya birdenbire perşembe günü e, birdenbire şantiye kuruyorlar. Yani e, kuruldan onay alınmışlığı söyleniyor Ruhsatlı olduğu söyleniyor Kimseye bir bilgi verilmeden Yani bir tabelası bile olmadan Burada işlem başlıyor Ondan sonra halk, e, ben İstanbul'da Pazarçası günü geldim e, Tepki gösteriliyor İşte ruhsat yok i̇şte arkeolojik Arkeoloji müzesinden insanlar geliyor Ve müze yönetiminde olması gerektiği söyleniyor Ondan sonra Cuma günü inşaat durduruluyor Ve şöyle bir söz veriliyor yani e, çünkü top başa falan da ulaşılıyor. E, e, Arkeoloji müzesinin yazışmaları beklenecek Bunun neticesinde çıkan şeyle inşaat başlayacak diye. Pazartesi bir şey hareket yoktu. Salı günü sabah bize yedi de haber geldi. E, kepçe girdi diye. E, biz toplanabildiğimiz kadar yani çok az insanla gittik kepçeyi durdurduk. Ruhsat göstermelerini istedik. Ruhsat Çünkü var cuma mı? günü de olan ruhsat yok. Bize gösterilen yani cuma perşembe gününden itibaren olan şey oydu. Yani ruhsat yok gösterilemiyor. Bu arada ne bedaşa ne ikdaşa yani bir yerde kazı yapılması için gereken hiçbir koşul yerine getirilmiyor. Yangından mal kaçırır gibi bir inşaat başlıyor. Bir sabah ansızın yine iş makinesi gelip evet, bir, son bir kalan Yeşil Sağımıza. Evet. İç evet. makinleri gidiyor. yani bunu çok sık çok sık görüyoruz hakikaten yani bahsettiğimiz alan burada bin metrekare bir alan bir dönümlük bir alan hayır ve... bir dönüm bizim bostanın olduğu Bostan alan olduğu ya, bu yer. park var şey var yani çok daha büyük bir alan yani e, şeyden e, Meclisi ve busan caddesinden yukarı Cihangir'e kadar olan o parkın olduğu bu broma parkı Bostan, merdivenlerin yanında Bostan. Böyle Hı -hı. bir alan yani. Bütün alana bir sosyal tesis inşa etmeyi. Peki, can... ha, onların yani Hı -hı. dört tane biz projeyi bildiğimiz için bu, bu e, caminin önündeki yani o dört taneden bir tanesi olan e, yeri kazmaya başladılar. Ama yani oradan yani da diğer, diğer taraflara. E, Bostan'a ve parka da girilecek. Yani bu e, o noktada her şekilde hukuksuz. Hatta e, perşembe gecesi orayı açık bırakıp gidiyorlar, e, kontak yapıyor ve e, bir gün boyunca Cihangir'in o bölgesi elektriksiz kaldı. E, bizim arkadaşlarımız Bedaş'a haber veriyor, bize kimse haber vermedi. Yani gayet o. güvenliksiz e, koşullarda gayet da güvenliksiz. yapılıyor. Evet yani yangından mal kaçırır gibi dediğim o. Yani biz o sabah oraya girdiğimizde, kepçeyi durduğumuzda şantiyenin içinden yani normalde yol olan e, aşağıdaki evlere geçilen yeri, bizi bizi içinde bırakarak kapattılar sancılarla ee, ve biz içerisinde dediler ki dışarı çıkın çıkmadık biz içeride hapis kaldık dışarıdan insanları da sokmadılar siz arabasın kartlı insanları da sokmadılar ...biz orada böyle üç dört kişi e, ve gittiğimizde en en şeyi de bu zaten yani hani madem bir inşaat yapıyorsun bir otobüs çevik kuvvet vardı ...şantiye alanında bir kepçe üç dört işçi ve biz ee, ve sizi yani altına zaten... e, aldılar Değil mi? Ee, evet. Daha dair olmak üzere birkaç kişi. Yok ben e, saat 8 ile 12 arasında biz orada bekledik. Ruhsat bekliyoruz. E, ondan sonra ruhsat diye bize emniyet amiri geldi. Daha üst yönetici birileri daha geldi. Ruhsat gelirse eyleminizi sonlandıracak mısınız dediler. Biz hayır burası arkeolog bekliyoruz. Arkeologların da gelmesi gerekir dedik. Ondan sonra bize Whatsapp'tan e, bir ruhsat gösterdi emniyet amiri. Bir dakika biz bunu avukatlarımıza atalım. Hayır vaktiniz yok ruhsat geldi işte hadi çıkın dedi. Ondan sonra da bize gayet sert bir şekilde müdahale ederek dışarı çıkarttılar. Ondan sonra dışarıdaki e, kamyonları soktular. O aradaki arbedede denizi gözaltına alırlar. Beni almadılar yani. E, ve e, o sırada da zaten kepçeler vurduğu anda da e, şeyler çıktı. E, i̇şte arkeolojik kalıntılar çıktı. Onlar zaten cuma günü de çıkmıştı. Biz onları e, ağacın arkasına saklamıştık, göstermiştik. Yani bunlar vardı, bunu bilinen bir şeydi zaten ama cesaret edemediler çıkan şeylerden. Ondan sonra inşaat durdu. Cihangir Güzelleştirme Derneği Başkanı da arka yok. Onu içeri aldılar. Ondan sonra e, elle kazı yapılması için şimdilik inşaat durdu. Şimdi durum ne? Ne Beklentiniz ne? E, ne olacak? E, şimdi durum şu. Şimdi e, orada arkadaşlarımız yani evi yakın olanlar orayı gözleyenler bir, bir şekilde bekliyoruz. Yani şu, şu anda ne yapalım? Tekrardan e, gelip aynı şuursuzlukla inşaat yaparlar mı? Onlar hani yapamazlar şu anda. Böyle bir durum yok ama. E, şimdi biz kendi işimizi yapmaya devam edeceğiz. Kış geldi. Kışlık ürünlerimizi ekeceğiz. Daha çok ağaç dikeceğiz. Ee, yani burayı bütünlükle olarak korumaya çalışıyoruz. Hem park, park olarak kalsın, bostan bostan olarak kalsın ve burası arkeolojik park mı olacak? Yani bunu biz kat, e, mahalleliye sorularak katılımcı bir yöntemle e, burayı tekrardan planlamak durumundayız. Bizim Cihangir olarak değil, yani Beyoğlu olarak da te, son kalan yeşil alanımızda böyle saçma sapan 3 e, katlı 4 tane binaya ihtiyacımız yok. Yani son ihtiyacımız sosyal tesis. Bizim ihtiyacımız olan yeşil alan. Zaten zaten betona boğulmuş bir kentte son kalan alanda da yeni bir betona. Yani aslında size ödül falan verilmesi ediyorum. lazım ee, ama tam tersi oluyor. Belki yakında e, daha e, yakın bir gelecekte bu durum değişir. Çünkü bütün dünyada e, büyük kentlerde. Hani artık toprak bulunamıyor, ee, şeylerin, binaların tepesinde bile bostanlar, bahçeler e, yapılıyor. Yapılmaya Bu üretim evet. süreçlerini anlamak için hem aynı zamanda yani bütüncül olarak iklim değişikliği vesaire, e, onunla ilgili de e, çok büyük faydaları var diye. Ama siz burada Cihangir'de bir de ekstra olarak şöyle bir şey var, yani siz... Toplanacak alanımız dahi yok yani adım atacak alanımız dahi nefes al alacak alanımız yok diyorsunuz. Biz e, kaldırımlarda oturuyoruz yani Cihangir'deki e, bütün kafeler kaldırımlara açık koymuş durumda masalarını bizim o kadar alanımız yok. Yani biz şehir insanı olarak tabii ki dünya küresel ısınma bunların her birini içine kattığınız zaman biz ne yapabiliriz? Yani nefes alacak alanları kendimiz yaratmak zorundayız ve biz burada çok ciddi bir emek verdik. Çok bilimsel bir iş yapıyoruz ve yaptığımız şeyi ortada. Yani burada dört mevsim ürün aldık. Bunlarla göçmen dayanışma mutfağında e, yemek yaptık, çocuklara sokak çocuklarına yemek yaptık. Yani biz orada hobi bahçesi yapmıyoruz zaten. Evet. Dolayısıyla kent insanı olarak taşın altına elimizi koymamız gerektiğini göstermek için ve en azından bir şeyleri değiştiremiyorsak bile kendi mahallemizdeki ekosistemi değiştirebiliriz. Bunu gösterebilmek için bunu yaptık. Ve belediyeye şunu önerdik. Dünyadaki en büyük sorun atık. E, biz bu kompost yapabiliriz belediyeler için çok büyük sorun olan pazarlardaki organik atıklar toplansın gelsin biz bunları burada dönüştürelim. Elde ettiğimiz toprakla insanlara fide verelim. Balkon bahçeciliğini teşvik edelim. Yani bunlar da düşünülmesi gereken şeyler. Yani bizim önerilerimiz var. Burası yani sadece biz betona doyduk. Yani artık yeter. Yani hiçbir şekilde şehir insanı olarak aşağıda Setleri çektiler önümüze Galata Port Martı'nın önünde şehir senin, deniz senin yazıyor. Şaka gibi. Şaka yani, gibi e, Denize işte uzaktan denize. bakıyoruz, betonlara boğulduk ve e, bunun alternatifi olarak da elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hem emek hem para hem zamanımızı harcıyoruz. E, orada nefis alacağımız alanlar yaratıyoruz. peki Bizim sosyal tesise Hı -hı. ihtiyacımız yok. E, Bunu da İstanbullulara. Cihangirlilere bir çağrınız e, olacak mı? Hani Siz orada Bostan'da devam ediyorsunuz ekmeğe, e, üretmeye, e, katılım mümkün mü? E, i̇nsanlara bir çağrı olabilir mi? Tabii ki mi? E, sosyal medyada da internet sitemizde de var. Yani Buranın tarihçesi de var. Şimdi Cihangirliler bu olayları yeni, e, bazı insanlar hiçbir haberimiz yoktu diyorlar. E, gelin hep beraber... Yani e, gülü oynaya toprakla, toprağa de de e, nefes alarak e, üreterek e, kendi alanımızı yaratalım, kendi alanımızı koruyalım diyoruz. Yani e, orası artık itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Elektriklerini kestiler, park temizlenmiyor. E, özellikle Bostan bölgesinde hani e, biz kendi temizliğimizi kendimiz yapıyoruz. Yani belediye bizi cezalandırır gibi davranıyor. Biz de belediyeyi örnek olalım. Gelsiler, gelsinler hep beraber hem parkı hem e, bostanı temizleyelim, çalışalım. Yani mücadelemizi bu şekilde vermek durumundayız. Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Sevin. Biz, yani biz şimdi kışlık ürünlerimizi ekeceğiz. İlk e, bir iki hafta içerisinde çare yapacağız. E, bize her türlü destek yapılabilir. Yani ağaç getirsinler, çabuk büyüyen ağaçlara ihtiyacımız var fidan getirsinler ve bizim çalışmalarımıza katılsınlar. Biz talebimiz bu. Peki biz de buradan sizin sesinizi duyurmaya, süreci de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız biz için. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi kısa İyi bir görüşürüz. ara ver. Teşekkürler kısa bir ara vereceğiz. Aynur Doğan'ı dinleyeceğiz. Aynur Doğan. E, buradan Diyarbakır'a bir selam çakalım dedik. Peşnare geliyor. Ve şarkılarla tekrar birlikteyiz. Noyanalım ben garibi ya, Altyazı Herde bu hal kebri, bar gir cümle tenecari, şu herde bu Yeniden merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicilere ekonomi ekoloji programındayız. Aynur Doğan'dan güzel bir şarkı dinledik. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Roma bostanlarını konuştuk. Bir memleketten neler oluyor. Kent zaten ekolojik sınırlarını doldurduğu bu Açık Radyo mikrofonlarından sürekli duyuyorsunuz bunları. Yanlış hatırlamıyorsam metrekareye kişi başına iki metrekareden daha az yeşil alanımız var. Boğulmuş durumdayız. Betona boğulmuş durumdayız. Ve betonu boğulmaya devam ediyoruz. Şimdi e, biraz önce konuşurken itibarsızlaştırmadan bahsetti. Şunu anlattı. E, belediye buraya bakmıyor. Bir, bir şekilde atıl bırakmaya çalışıyor. Neyse ki insanlar sahipleşiyor ama... biz Biliyoruz ki belediye isterse en güzel şeyleri yapabiliyor. Bugün gidin bir Göztepe Parkı var. E, karşıda bir bakın muazzam yani bu çok... E, batı'da görmedim ben öyle güzel bir park e, çok güzel bir park yapmış yani istese çok güzel yapabiliyor bugün gidin Taksim, park, Taksim meydanına bakın ne durumda içler acısı niye böyle yapılıyor çünkü bir itibarsızlaştırma var bir soğutma var zaten e, bu kent geneline bir resmin geneline baktığımızda aslında bu yani bilinçli e, sistematik olarak yapılan bir şey. E, üçüncü havalimanı yapılmadan önce şunu söylediler bize çıkıp oralar e, maden ocakları vahşi madencilik yapıldı ve vahşice e, oralar terk edildi dev çukurlar var. Kraterler var, orman yok. Şile'ye gidin bugün aynı şey var. Ben Şile'yi yukarıdan gördüm. Hakikaten bir vahşi bir madencilik yapılmış ve e, mahvedilmiş şekilde durmuş. Bugün ne yapılıyor oraya biliyor musunuz? Bugün e, İstanbul'da e, hafriyat döküm alanı kalmadığı için oralara dökülüyor. Bunlar çok uzun soluklu, bence çok planlı, sistematik olarak yapılan bir şeylerdi. E Şehre Bunlar... büyük zarar, e, yani toplamında e... çok büyük zararlar. ...getiren ne yapıldı? eylemler... Üçüncü, ...üçüncü havalimanı yapılırken biz ormanı yok etmiyoruz deniliyor... E, ...başta orman yok edildi ve bunun takibi yapılmadı... ...bence kasıtlı olarak yapılmadı... ...bugün oralar öyle atıl bırakıldı... ...ve bugün o yatırımlar yapılıyor ve haklı gerekçe bulunmaya çalışılıyor... ...yarın bir gün buradan şuna gelmek istiyorum... ...yarın bir gün Roma bostanı ile ilgili de aynı şey diyecekler... ...Kuzguncuk da bunu söylediler... ...burası başı boş kaldı... ...içki içiliyor, alem yapılıyor... Ee, ...bunu söyleyecekler ve kendilerine haklı gerekçe bulmaya çalışacaklar. Ee, biz bunun farkındayız. İnsanlar bunun farkında. Ee, duyarlı insanlar bunun farkında ve sahip çıktıkça ee, alamıyorlar... Elimizden bunları son yeşil yerlerimizi sahip çıkmaya devam edeceğiz. Eğer sahip çıkmasalar Roma Boston'a belki o iş makinesi gelecekti. Belki o başındaki e, derneğin e, başkanı arkeolog olmasaydı. E, oradaki e, çevre duyarlısı insanlar olmasaydı belki iş makinenini vurup Çok şu tam. anda çoktan şantiyeyi kurmuşlardı. Şöyle zor e, Serkan çünkü daha yeni e, çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Ösaseki. Şöyle bir şey demiş şimdi rantıcılıkla suçlanıyorlar e, ve bunun karşısına rant olmadan hayatta olmaz demiş. Yani şimdi cümleye dikkatinizi çekerim bunu söyleyenin çevre bakanı sıfatını taşıdığını e, unutmayalım. Yani rant ne demek? E, ya Emeksiz bir şekilde doğadan sağladığın gelir demek. Öte yandan Türkiye'nin e, imzacısı olduğu süreçlerinde bulunduğu bir takım anlaşmalar var. En son sonuncusu işte Paris anlaşması mesela 4 Kasım'da normalde yürürlüğe giriyor. E, bütün bunlarla çelişen e, politikalar söz konusu. Ama ne oluyor? Arada güzel şeyler de oluyor ve yerel direnişler çok önemli. Mesela geçen haftanın güzel haberini en azından bir tane güzel haber verelim. Şimdi Roma Bostan'ında da bir durdurma var. Bu da güzel haber. Hı hı. E, Zonguldak'ta Çatal Ağzı ve Muslu Termik Santralleri için çet süreci durdurulmuş. Bu da oradaki e, yereldeki hem belediyelerin, e, hem yerel inisiyatiflerin işbirliğiyle oldu. E, herkes, her, aslında yani Türkiye'nin her tarafında böyle parça parça Müthiş bir mücadele var. Keşke, e, keşke bir ortaklaşa bir alan bulunabilse ve hani hem bakanlık hem hükümet politikası bir tutarlılık gösterebilse de bir insanların da e, ...yolu yani bu kadar uğraşmak zorunda kalmasalar. Mehmet, Çünkü aklın yolu bir. sen şimdi bunu söylerken hemen benim aklıma... ...yıllardır bu haberleri yapıyoruz ve son dönemde... ...şununla çok karşılaşıyoruz. Çatal Ağzı'ndaki... ...o termik santralleri, chat... ...olumlu kararına bir durdurma kararı verildi ama... Ee, ...biliyoruz ki... ...yani o yargı süreci... ...şimdi durdurma bir ara kara... ...ve esasdan görüşecek bilir kişi... ...inceleme yapılacak, iptale kadar gidecek... ...yargı süreci beklenmesi gerekiyor. Ama ne oluyor? Bunu çok gördük... Ee, yeni bir çetraporu raporu hazırlanıyor ve yargı süreci devam ederken e, yeni çetraporuna raporuna olumlu karar veriliyor. Diğer tarafta yani B planı. Ee... Eğer onunla ilgili bir yargı süreci başlayacaksa üçüncüsü devreye sokuluyor. Yani burada çünkü e, tepeden yani bizi yönetenlerden e, çok ciddi bir baskı var, bir, çok ciddi bir destek var, teşvik var. Bunun yapılması konusunda ne yargı önünde durabiliyor, ne çevreciler önünde durabiliyor. Ben kimi zaman böyle bir e, sürekli bunları yazıp çizen bir gazeteci olarak. Ee, kimi zaman böyle bir karamsarlığa düştüğüm oluyor ee, bazı avukat arkadaşlarla konuşuyorum onlar da çok ciddi bir karamsarlık içerisinde çünkü düşünün, Rize İdare Mahkemesi'nde o durdurma kararı veren hakimlerin çok sürülmüş durumda yani bu çok önemli çok ciddi bir durum ee, her yerde bugün belki Çatalazlı'na durdurma kararı verilecek o yargıçların sürüp sürülmeyeceği ile ilgili ee, bir e, böyle bir düşüncemiz var yani dolayısıyla e, enseyi karartma durumu var ama her şeye rağmen ee, sonuçta bundan e, yılmamak lazım sonuna kadar mücadele etmemiz lazım çünkü bunlar bizim e, en doğal yaşam hakkımız ve bunu elimizden almasına kimsenin müsaade etmemiz, etmememiz gerekiyor. Yavaş yavaş e, kapatırken son bir iki şey notumuzu daha iletelim e, mesela Climate Action Network e, Türkiye'den bir rapor yayınlandı geçen hafta diyor ki e, çok detaylı bir rapor. Yeni iklim rejimi Türkiye için daha güçlü ekonomi demek ve şöyle bir hesap yapmışlar enerji politikalarını değiştirerek yani malum bu termik santraller işte e, nükleer santraller vesaire hes bunlarla ilgili e, politikaları değiştirerek 2030'a kadar 23 milyar dolar tasarruf yapılabilir deniyor yani 23 milyar dolar çok büyük bir İnanılmaz para. Bırak. Çok önemli bir para. Yani bu, bunu yapmak mümkünken yapmamayı seçmek. Daha kısa yoldan e, para kazanıp ondan sonra çok daha fazlasını harcayarak o zararı telafi etmek zorunda kalacağız. E, görünen o. Çünkü e, bir yandan da şöyle bir şey var. E, WWF'in de son raporu. 2020'de türlerin üçte ikisi yok olabilir diyor. Bütün gezegen için geçerli bu. Vaziyetimiz... Böyle. İnanılmaz bir şey gerçekten tabi bununla ilgili de WWF Türkiye'nin beş büyük soruna vurgu yapan raporunda gidişatın geri dönmesi için de beş çözüm önerisi var. Şimdi bir vaktimiz kalmadı bunun detaylarını konuşmak isterdik ama internet sitesinden bu çözüm öneri de neler insanları da buraya yönlendirelim bakalım. Topyok'un bir mücadele içeriyor bu çözüm önerileri de. Ee, bu haftalık bizayla serimizin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. ekoloji.